3 Üç. Üçüncü cilt 13 üçüncü mektup Bu mektup Seyit Mir Muhibullah Mankpuriye yazılmıştır Rasulullah'a uymaya ve dinini öğrendiği üstadını sevmeye teşvik etmektedir Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim Seyit Mir Muhibullah'ın şerefli mektubu geldi Sıkıntılardan dolayı, ümmitsiz olduğunu bildirerek başlayan yazılarınız anlaşıldı. Allah'tan ümmidi kesmek küfürdür. Ümmitli olunuz. İki şey, sizde varsa hiç üzülmeyiniz. Biri, bu parlak dinin sahibine uymak. Aleyhi ve alâ vesselam, İkincisi, dini öğrendiğiniz zatın büyüklüğüne inanmak ve onu sevmek. Allahü Teala'ya sığınınız ve ona yalvarınız ki bu iki büyük nimette gevşeklik olmasın. Bu ikisi olunca başka şeylerin düzelmesi kolaydır. Size daha önce de yazmıştım ki Mank burada bulunmaktan sıkılıyorsanız İlahabat denilen yere gidip yerleşebilirsiniz. Orasının mübarek olacağı umulur. Siz tersini anlamışsınız. Mübarek kelimesi de maksadımızın anlaşılmasına yaramamış. Şimdi de öyle söylüyorum. Bu gece kalbime doğdu ki eşyalarınız mang buradan alınıp sanki İlaha'ba'da götürüldü. Orada bir kenar yere yerleşip Allahü Teala'yı zikriyle orayı aydınlatınız. Kimseyle arkadaş olmayınız. Nef'i ve ispat kelimesini çok söyleyiniz. Bu güzel kelimeyi tekrar ederken, bütün dilek ve düşüncelerinizi gönülden çıkarınız. Maksadınız, dileğiniz ve sevdiğiniz, birden fazla olmasın. Kalbiniz ile söyleyemezseniz, dilinizle yapınız. Fakat sessiz yapmalısınız. Çünkü yüksek sesle söylemek, bu yolda yasaktır. Bu yolda yapılacak başka şeyleri biliyorsunuz. Elinizden geldiği kadar, Uymaya gayret ediniz. Öğreten zata uymak insanı çok şeylere kavuşturur. Onun yolundan sapmak çok tehlikelidir. Umdetül İslam sonunda şiradan alarak diyor ki, Üstad bir şey emretse, ana baba da emretseler, evvela Üstadın emri yapılır. Hadisi şerifte buyuruldu ki, üç türlü baba vardır. Dünyaya getiren baba, kızını veren baba ve ilm öğreten baba. Bunların hayırlısı, üstadıdır. Bugün, bütün dünyadaki Müslümanlar, üç fırkadır. Birinci fırka, Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan, hakiki Müslümanlardır. Bunlara, ehli Sünnet ve Sünni ve Fırka-i Nâciye, Cehennemden kurtulan fırka denir. İkinci fırka Eshâb-ı kiram'a düşman olanlardır. Bunlara Şii ve fırkayı dale sapık fırka denir. Üçüncüsü Sünniler'e ve Şii'lere düşman olanlardır. Bunlara vehabi ve necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak Arabistan'ın Necht şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara fırkayi melûne de denir. Çünkü Müslümanlara kafir dedikleri kitabımızın 447. ve sonraki sayfelerinde ve kıyamet ve ahirette yazılıdır. Böyle söyleyene Resulullah lanet etmiştir. Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan cehenneme gidecektir. Her mümin nefsini teskiye için, yani Nefsin yaratılışında mevcud olan, küfrü ve günahları temizlemek için, her zaman çok, La ilahe illallah, okumalı ve kalbini tasfiye için, yani nefsten ve şeytandan, ve kötü arkadaşlardan, ve zararlı kitaplardan gelen küfürden, ve günahlardan kurtarmak için, Estağfirullah demelidir. Ahkamı ı uyanın duaları, Muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara ve avret mahalli açık olanlara bakanların ve haram yiyip içenlerin ahkâmi İslamiyeye uymadıkları anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz. Bu vücudun mülkü elden çıkmadan, çarh felek bu binayı yıkmadan. Suret-i mana bir aradayken iki alem de elinde var iken hubbi dünyayı kalbinden gider ta alasın can aleminden haber haramdan sakın farzı yapmaya bak farzı yapmazsan olur halin harap